hak diye başlayalım söze Başlayalım Hacı İvat Kara gözüm? İyiyim iyiyim iki gözüm Bak sana yeni bir kitap getirdim Ver bakayım neymiş adı 60 dakikada klasik müzik Yahu verecek başka kitap bulamadın mı? Kara gözüm. bu kitap senin gibi klasik müziği sevmeyenler için yeni çıktı Oku bak faydasını göreceksin. Yok Hacıvat'cığım bırak ben de sevmeyeyim öyle kalsın. Ama efendim kişi bilmediğinin düşmanıdır. Bak Hacıvat bir kere senin lafına uydum konsere gittim. Bitene kadar öldüm öldüm dirildim. Bana ters öyle entel dantel giyinmeler sonra bir boğaz temizlemek için arayı bekliyorsun yahu gıcık tuttu öksürsen bir türlü tutsan bir türlü fenalık geçirdim arkadaş söz yok möz yok ama illa müzik diyorsan halk müziği ne güne duruyor bak hele şu sözlere Ağılın altı kenger Çoban koyunu dönder Kurban olayı Mehmet Bey Mahmut Bey'i tez gönder Ya adam hem çobanla işi görüyor Hem de Mehmet Bey'e haber salıyor İyi de bir de şunu dinle. Türkü'nün ismi Afyon'un ortasında galesi var. Afyon'un ortasında galesi, üzerinde vardır kızlar gulesi. Zümrüt gibi yeşillenmiş ovası. Şimdi bu türküyü dinleyen ve Afyon'u bilmeyen bu şehri tanıyacak mı, tanımayacak mı? Tanır karagözüm, tanır. Şimdi şu türküden neyi öğreniyoruz? Sen çıkar bakayım. Kahve Yemen'den gelir. Bülbül çimenden gelir. Ak topuğu beyaz gerdan her gün yabandan gelir. Kahvenin nereden geldiğini? Ya gördün mü? Bülbül'ü unutma ama. Tamam. Bülbül de çimenden. Türkü dinle. Bilgin olsun. Şimdi de bahşiş delisi bir bekçinin... ...türkü sözlerine bak. Türkünün adı bahşiş destanı. Bekçi su gibi akıyor. Fenere mumlar yakıyor. Bahşiş gelir daim bekçi yollara bakıyor. Bekçinin ağırdır başı... ...ayağı görmüyor taşı. ...Bahşiş deyu baka baka bekçimiz oldu şaşı. <gülüyor> Gördün mü bahşişin bir bekçiyi nihallere soktuğunu? Gördüm Karakasım, gördüm. Son olarak da bir kedinin nasıl yuvayı yıktığını anlatan... ...ibretli türkünün sözlerini okuyacağım. Başlığı Zabah Oldu Gayınlam geldi. Oku bakalım. Zabah Oldu Gayınlam da geldi. Ne Nedir halin gelin hanım dedi. Ah koca ciğeri kediler yedi. Gözün kör olsun gelin hanım dedi. Aşam oldu evendim de geldi. Nedir halin bire hanım dedi. Ah koca ciğerin kediler yedi. Gözün kör olsun seni karı dedi. Çağırın imamı muhtarı dedi. Boş kağıdımı da elimi de verdi. Evendim Hacıvat Sonra da gelin kediye şöyle söylenir. Ah o kedi tutu tutu versem, tüylerini yolu yolu versen. Sokağa sokağa katı katı versen. Bak sen hele, bir kedi nelere yol açmış. Ya türkü dinle haberin olsun Hacivat. Daha neler var? İki dakikada ne çok şey öğrendin değil mi? <gülüyor> öğrendim Karagöz'üm öğrendim. Sayende türkülerimizi hatırladık. Dinleyiciler de eskilere gitmişlerdir eminim. Ama bugünlük bu kadar yeterli. Geldik mi sözün sonuna? Geldik Karagöz'üm geldik. Efendim, bizlere artık müsaade. Her ne kadar türkü lisan ettikse... Affola! <gülüyor>